şeytanu recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve 22. Me mektubun 2. mefası. Malum 21. 22. mektubun 1. mefası uhuvvet hakkında. 2. mefasta buna benzer konular içerisine alıyor. Özellikle hırs konusu. Çünkü hırs çok zaman uhuvveti zedeleyen bir mefhum. O yüzden Üstad Kuvvet Sahelesi'nin ikinci mefasını bu konuya ayırmış. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhu ve râzâku dhu'l kuvvetil metîn ve keyyi min dâbetin lâ tahminu rızkâhallâhu yârzukhâ ve yâkum ve huva semî'ul Alim. Ey ehl-i iman, sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın bir önceki mefasta. Kin'in, nefretin, kardeşlik duygusuna zıt her türlü duygunun ne kadar zararlı olduğunu üstad bize izah ve ispat etmişti. Hem anla ki adavet ne kadar hayat İslamiye'ye en müthiş bir marazı muzır dahi hırstır. Hem anla ki adavet kadar hayat İslamiye'ye en müthiş bir marazı muzur dahi hırstır. İçtimai i̇şte hayata en az adavet kadar, kin kadar, nefret kadar hırs da zarar veriyor. Hırs sebebi haybettir. Hırsın kendisi haybetin, kaybın, zararın ta kendisidir. Sebebi haybettir ve illet ve zillettir. Başlı başını bir hastalık ve başlı başa başına insanı aşağılara indiren insan onurunu, şerefini zedeleyen bir durum sonuç itibariyle. Ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. İnsan hırs gösterdikçe niçin hırs göstermiş ondan mahrum olur ve sefaleti getirir bu ardından. Burada özellikle e, dünya malına hırstan bahsedilecek. Dolayısıyla dünya malının mahrumiyete sebep olup ya da öyle bereketsiz, cümünsüz bir mala sahip olup malın getireceği huzurdan, konfordan, rahatlıktan insanın daha daha uzaklaşacağını izah eden bir mepas burası. Evet. Her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi katıdır. Evet. Malum Yahudi milletinin dünya arısı Kur'an'da defalarca vurgulanıyor. Bu yüzden ölümü sevmemeleri defalarca vurgulanıyor ve bu aşırı hırslarından aşırı dünya muhabbetinden dünya malı hırstan kaynaklanan e, seviyesiz hareketleri sebebiyle onları zillet ve meskenet damgasının vurulduğunu ayet açıkça ifade ediyor işte buna da en temel sebep onların dünya hırsı dünya sevgisi bu hırsı sevgi yolunda Bazen ahiretin de feda etmeleri. En doğru şahit bu mesele. Yani i̇nsan hırs gösterirse işte böyle olur. Dedirtecek tarihi bir şahit Yahudi milleti. Evet hırs zihayet aleminde en geniş bir daireden tut. Ta en cüz'i bir ferde kadar suyu tesirini gösterir. Yani canlılar alemine baktığımızda ne kadar geniş daireden bakarsak bakalım. Ne kadar Fert seviyesine inersek inelim. Aynı şeyi müşahede edeceğiz. Tevekkülvari talebi rızık ise yani kendine düşen neyse onu yaptıktan sonra verilene razı olmak anlamında tevekkül. Hırs göstermeden verilen konusunda da şükür ve minnet hisleri içerisinde olmak demek olan tevekkülvari talebi rızık. İse Bilakis medar rahattır ve her yerde üstüne etkisini gösterir. Böyle tevekkül var yani hırsın zıddı bir durum içerisinde rızık talebinde bulunmak yani rızık istenecek peşinde koşturulacak ama insan kendini parçalamayacak, heder etmeyecek bu yolda helal haram demeden önüne geleni elde etme gibi e, seviyesiz bir davranış içerisinde bulunmayacak. Tevekkül var talep rızık bu. Çalışacak, çabalayacak ama niye olmadı diye kendini parçalamayacak ve gayrimeşru yollara suluk etmeyecek. İnsan için böyle. Bilakis böyle bir davranış medar rahattır. İnsan, rahat budur yani. Hırs insana rahat getirmez. Tevekkülvari talebi rızık insana rahat getirir. Her yerde üstünü tesirini gösterir. Evet Böyle bir davranış içerisinde bulmak kendi kendini ispatlayan bir durum ortaya çıkarıyor aslında. Sanki rızık onlara koşmaya başlıyor. İşler öylesine rahatlıyor, öylesine rast gidiyor ki. İşte bir nevi hayat ve rızka muhtaç olan meyvedar, ağaçlar, nebatlar. Üstad bizi şimdi kainat özellik canlılar alemini bir baştan bir başa gözümüzün önüne serecek. Bu davasını kainat çapında bir pencereden bize gösterecek. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nabatlar. Evet, bunların da ihtiyaçları var. Dolayısıyla rızıkları var. Tevekkülvari kanaatkâr hani yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızkları onlara koşup geliyor. Yani bir yere koşturmuyorlar. Kantar içinde kalmıyorlar. Yerlerinde duruyorlar. Fıtri bir tevekkülleri var. Rablerinden gelene razılar. Ayrıca rızık peşinde koşmuyorlar. Bu fıtri tevekkülleri sayesinde rızıklar onlara koşarak geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Yani onların meyvelerini evlatları olarak düşünürsek onlar da evlat besliyorlar. Hem de hayvanlardan çok çok daha fazla. Evet. Hayvanat ise yani bitkilere kıyasla hayvanat ise... Hırs rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hayvanlar bitkilere göre daha güçlü, kuvvetli, belki kısmi bir şuurları da var, hırsları da var. Dolayısıyla rızık peşinde koşuyorlar. Hangi hayvanla hangi bitki kıyaslarsa kıyaslayalım açık fark ortada görünüyor. Demek ki yerinde tevekkülvari duran, fıtri bir şekilde duran, Ağaçlar bu fıtri tevekküllerinden dolayı adeta mükafatlandırılıyorlar, ağlar paşalar gibi ayaklarına gönderiliyor rızıkları. Hayvanlarsa bilakis hırsla rızıkları peşinde koştukları için rızıklar da onlardan uzaklaşma çabası içerisinde, country, ter içerisinde zorla rızıklarını buluyorlar gibi bir manzara görülüyor. Hayvanat ise rızık, hırsıyla rızıkları peşlerinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Yani çok zaman da aç kalıyorlar. Ciddi zahmetler sonucu rızıklarını elde edebiliyorlar. Hayvanlara hayvanlar bitkilere kıyasla. Hem hayvanat dairesi içinde zaf ve aç lisanı haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazini rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayrı meşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir. Tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Evet. Hayvanlar dairesi içerisinde kıyasladığımızda üstad başka yerlerde de bu kıyası yapıyor. Biz hayvanları kendi arasında kıyasladığımızda mesela balık gibi efendim e Mesela inek gibi bazı hayvanlar yerlerinde duruyorlar, koşturmuyorlar ama ne kadar da semizler. Fakat maymun ve tilki gibi zeki ve kurnaz canlılar yerlerinde durmayıp sürekli rızık peşinde koştukları halde bir deli bir kemikler neredeyse. Diğer taraftan böyle canavar hükmündeki güçlü kuvvetli canlıların çok zaman aç kaldığı ama onlara nispetle Pençesi olmayan, yerinde duran hayvanların çok rahatlıkla beslendikleri e, zahir bir şekilde görülüyor. Demek güç kuvvet değil. Belki fıtri bir az ve zafını bilmek. Dolayısıyla tevekkülle rızka bakmak burada son derece önemli oluyor. Üstad Hazretleri burada yavruları da medar bahsediyor. Başka yerleri biraz da genişçe izah ediyor. Yani bir hayvanın da kendi hayat evreleri içerisinde, insan da buna dahil. En zayıf olduğu dönem en iyi besleniyor. Mesela anne karnındayken ağzını bile kımıldatmadan bütün hayvanlar, memel hayvanlar besleniyorlar. Dünya'ya geldikten sonra artık biraz güç kuvvet geldiği için en azından bir yutma ameliyesi emme ameliyesi yapmak zorundalar. Biraz daha güç kuvvet geldiğinde artık çiğnemek zorunda kalacaklar. Biraz daha güç kuvvet geldiğinde aileleri artık onu artık kendi rızkını kendin bul deyip... Ee, sokağa salacaklar, iş ortamına salacaklar. Ellerini korumaların üstlerinin çekecekler. Kısmen ya da tamamen. Evet. Yani dolayısıyla güç, kuvvet geldikçe o hayvana ya da insana rızık nazlanmaya başlıyor. Rızık ona koşmuyor, o rızkın peşinden koşuyor. Şimdi Bütün bunlar yan yana koyduğumuzda yani hayvanlar alemini bitkiler alemini kıyasladığımızda hayvanların içerisinde zeki, atak kuvvetli olanlarla Zayıf, aciz olanları kıyasladığımızda ya da hayat aşamaları içerisinde bebeklikten hareketle en güçlü kuvvetli dönemleri kıyaslandığında açık bir şey görünüyor. Az ve fakr varsa nimet daha tam, daha kamil, daha mükemmel, daha zahmetsiz olarak geliyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki tevekkül çok önemli. Hırs son derece zararlı. Onun için bu cümleyi şöyle tamamlıyoruz. Hırs sebebi mahrumiyettir. Hırs gösterdikçe mahrum olmaya sebep. Tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Ne kadar tevekkül ve kanaat edersek o kadar rahmete vesile oluyor. Rahmetin gelmesine kapılar açılmış oluyor. Ben yani burada şu mana da yani sanki bazı şeyler biz güç ve kuvvetimizle, zekamızla temin ediyoruz gibi bir iddiamız oluyor zaman zaman. Aslında hiçbir şey güç ve kuvvetimizle ve irademizle temin etmiyoruz. Bunun bilincinde olmamız gerek. Aynı, az önce serdedilen manzaralar böyle okumak da mümkün. Ne kadar güç kuvvet yer bize mal oldukça daha az ya rızık nazlanmaya başlıyor. Hatta üstler içtimai hayatta böyle zekilerin daha çok mal mülk sahibi olduğunu değil, bilakis zekilerin böyle entelektüellerin daha zor e, kazandıkları halde zekaca onların çok daha geri olan insanların çok daha yüksek bir e, kazanç elde ettiklerini de e, gündeme getiriyor. Bu da yine rızık, rızka e, hırs e, ve zekasına güç ve kuvvetini güvenmekle e, ters orantılı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Evet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 Hırsın numuneysi, tecesüm etmiş hali adeta Yahudi milleti. Dünyaya hırsla bağlanıyorlar. Bu yolda işte dinlerini de ayaklar altına alıyorlar zaman zaman. Dolayısıyla ahiretlerini de koyuyorlar ama bunun farkında olmuyorlar. Ama bunu az çok hissettikleri için de ölüm bir türlü arzulamıyorlar. Enteresan bir e, karakter arz Yahudi milleti büyük ekseriyetle. Fakat günümüzde farklı bir algı olabilir. Şimdi dünyanın birçok yerinde çok önemli Yahudi şirketleri tüm dünyayı yönlendiriyorlar. Çok ciddi bir zenginlik içerisindeler. Bu ters gibi gelebilir insana. Üstad'ın burada evet. vermiş olduğu şey çok önemli. yani Yahudiler şuna zillet altındalar tüm dünyada. Ve asırlar boyu böyle köklü bir millet, zeki bir millet, kabiliyetli bir millet olmalarına rağmen adeta sürgün hayatı yaşamışlar hep. Asırlar boyu, binlerce yıl. Her zaman da Yahudilere ters bakılmış. Son örneği de işte Almanya'daki Yahudi katliamı. Buna örnek. Evet. Demek ki zenginlikle paralel bir e, konfor, izzet olmamış. Bir de şu nokta var. Çok zahmet ile kazandığı, kendine faydasız yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir servet riba. Yani bazı insan mal mülk sahibi olur ama mal mülkten maksat konfordur, lükstür, huzurdur. Fakat bu kazandıkları mal insanın zahmetini artırıyor, bütün rahatlığını kaçırıyorsa eğer bu mal onun için çok da faydalı olmuş anlamına gelmiyor. Onun için peygamberimizden evlat, evladı için dua isteyen, onun mal evladı çok olsun diye dua isteyen bir kadına yaptığı duasında Ya Rabbim ona, Ya Rabbi. Ona bol miktarda mal ve evlat ver fakat verdiklerini mübarek kıl diye dua ediyor. Yani malı, mülkü, evladı çok olmak önemli değil. Onların mübarek olması, bereketli olması, yümünlü olması, insana uğur getirmesi diyelim çok daha önemli. Dolayısıyla Yahudi milletin mal sahibi olmuş ama o mal onun başının belası olmuş bir cihette de bütün rahatını kaçırmış. Kendisine faydası az. Yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir servet riba ile. Diğer taraftan servet riba. Üstad benim başka yerde burada sadece ima etmiş oluyor. Yani riba ile, faizle, faiz müesseseleriyle bu karı elde ediyorlar çalışmadan çok zaman. Üstad bu gayrimeşru bir yol. Üstad'ın burada bahsetmiş olduğu yol yani e, hırsla rızkın tam ters orantılı oluşu helal rızkla tabirini koyuyor üstad. Dolayısıyla Yahudilerin diyor mal ve servet sahibi olmaları bahsimizin dışındadır. Niye dışındadır? Çünkü helal rızk değil. servet riba. Faiz kökenli bir şey olduğu için. Gayrı meşru tarihle elde ettikleri için elbette Cenab-ı Hak günahların önü tıkayacak değil. İnsanlara günah işleme fırsatı da verecek. Dolayısıyla Yahudiler bu haram yolla kazanmış oldukları servet bu bahsin e, helal rızk bahsinin dışında kalıyor. Üstad burada onu da e, söz konusu etmiş oluyor. Bereketsiz bir mal elde ed ediyorlar. Kendilerini rahat ve huzur getirmeyen bir mal. Evet. Bütün milletlerden yedikleri sille zillet ve sefalet katıl ve ihanet gösteriyor ki hırs madeni zillet ve hasarettir. Burada şunu da vurgulamak lazım belki Yahudi milletiyle ile alakalı. Üstad Hazretleri bir mektupta İsrail devletinin kuruluşuyla alakalı bir e, ifade kullanıyoruz. Burası da çok önemli. Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için. Her asırda zillet ve meskenet tokadı yemeye müstahak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde hub hayat ve dünya perestlik hissi değil, belki enbiya ben İsrailiye'nin mezaristan olan Filistin. O eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyetli hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yani Filistin meselesinde İsrail devletinin kurulması meselesinde dünya perestlik hissinden ziyade daha çok işte diğer e, Ben İsrail peygamberlerin yani Yahudilere gelen peygamberlerin mezarlarının orada oluşu. Dolayısıyla bir çeşit dini bir hissin e, daha çok hakim oluşuyla izah ediliyor. Bu yüzden Cenab-ı Hak onları kısmi bir e, musamaha e, ile bu hissi hissi milli ve dini sebebiyle Orada yer tutmalarını müsaade etmiş gibi görünüyor. Çabuk tokat yemiyorlar. ifadesi de çok önemli. Yani dini ve meşru olmasa bile ben İsrail peygamberlerine olan bu dini hislerinden kaynaklanan tutumlarından dolayı çabuk tokat yemiyorlar. ifadesini kullanıyor. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı çabuk meskenete gidecekti. Sonuç itibariyle aynı ay akıbete vuracaklar ama az bir mühlet veriliyor demek ki çabuk tokat yemiyorlar ifadesi bunu gösteriyor. Çünkü e, İsrail devleti bir zulüm devletine dönmüştür. Zulüm devleti de zulümle abat olunmaz. el Zulmün layydum ifadesi var. Zulüm devam etmez. Yani zulmün cezası ahirete de bırakılmaz. Dünyada da karşılığını bulur anlamında. Bunun karşılığını görecekler. Dolayısıyla oradaki devlet olarak bulunma muvaffakiyetleri var orada da bir huzurlarının olduğunu söylenemez her an her yerden nereden ölüm gelecek diye sağına soluna bakınan insanların yaşadıkları hayat çok da huzurlu konforlu bir hayat olması gerek hem haris bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki el harisu khayvun hasir. dar bu mesele hükmüne geçmiştir yani hırsla kalkan zararla oturur anlamda Türkçemize de geçmiş olan bir şey hırs hasaretle cezalandırılır Umumun nazarında bir hakikat-i amme olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir, eğer malı çok seversen hırs ile değil belki kanaat ile mali, malı talep et, ta çok gelsin. Evet, Burada hırs ile değil derken özellikle işte hırs yolunda helal haram ayırdı yapmadan malım olsun, olsun da nasıl olursa olsun e, tarzı söz konusu. Hırs budur. Yoksa helal anlamda. E, zekatını vererek, fakir fukaranın hakkını vererek helal yollarla kazanılan e, kazanç makbuldür. İnsan bu yolda yani e, çoluk çocuğunun, evlad-ı yalinin e, rızkını kazanmak yolunda ölse şehittir. Şeklinde hadis-i şerifler var. <gülüyor> ehli ile ehli hırs iki şahsa benzer ki büyük bir zatın divanhanesine giriyorlar. Misafirhanesine. Birisi kalbinden der, yalnız beni kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kâfidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. Düşünün ki böyle dışarıda soğukta, aç bir vaziyetteken büyük bir zat misafirhanesini onlara açıyor. İki kişi, birisi diyor ki, beni yalnız kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kâfidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mec mecburymiş gibi mağrurane der ki: Bana en yüksek iskemleyi vermeli. Ohırsale girer, gözünü yukarı mevkilere diker. Onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Bu önemli bir nokta. Yani misafirsiniz misafirhane sahibinin rızası dairesinde hareket etmek durumundasınız ve minnet ve şükran duymak durumundasınız yani siz içeri almış sıcak bir ortam dışarıdaki fırtınadan, yağmurdan soğuktan kurtulmuşsunuz dolayısıyla ev sahibi ne derse ona riayet esastır ona teşekkür lazımken teşekkür eder kalbinden kızıyor yani niçin beni baş köşüyor oturtmadı teşekkür değil bilakis hane sahibini tenkit ediyor Hane sahibi de ondan istiskal ediyor. Onu yani soğuk görür, hoş görmüyor. Birinci adam mütevaziyane giriyor, en aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyeti tezayüt eder. yani bir tavır, her zaman böyle güzel neticeler vermiyor. Yani kapının kenarına hemen kıyısını vermek isteyen bir insanı alıp içeri diğer misafirlerinin de belki önüne geçirmesi baş köşeye oturtması veya daha münasip bir yere oturtması beklenir umulur böyle bir tavra karşı <gülüyor> işte dünya bir divanhaneyi Rahman'dır işte dünya bir divanhaneyi Rahman'dır Zemin yüzü bir sofray rahmettir. Derecat erzak ve merati bir nimet dahi iskemleler hükmündedir. İşte dünyada Cenab-ı Hakk'ın bir misafirhanesi. Misafirhanede insanlar derece derece yaratılmış. Herkesi aynı rızık derecesinde değil. Dünya hayatının gerekliliği bu. Çünkü herkes aynı rızık derecesinde, aynı içtimai derecede olsa dünya hayatı devam etmez. Dolayısıyla insanlar arasında bazı makam, mertebe farklılıkları olacak ki sosyal hayat devam etsin. Yoksa herkes eee Amir olursa kim memur olacak? Herkes efendim yönetici olursa kim yönetilen olacak? Tarzında Cenab-ı Hak insanların rızık derecelerini farklı farklı yaratarak insanların birbirleriyle olan irtibatlarını bir şekilde bir sistem ve düzen altına almış görünüyor. Dünya hayatının gerekliliği bu. Dolayısıyla herkese farklı rızık seviyeleri, mertebeler bahşediliyor bu dünyada. Evet. Aynı ikiye gelen misafirler gibi. Yani birisine az, birine çok, birine daha çok verebilir. Bu da ev sahibinin takdirdir. Kimsenin buna itiraz etme hakkı yoktur. En az verilen bile, niçin bana az verildi diyemez. Yani hiç çoktan verildiği için teşekkür etmek durumundadır. İstat i̇şte Hazretleri bununla alakalı çok geniş tahliller yapıyor başka yerlerde. Çünkü insanlar da böyle niçin onun var benim yok tarzında bir mütalaa serdedebiliyorlar. Hatta itiraz ve isyan boyutuna varabiliyoruz bu. Bu gerek mal mülk adına, gerek de sıhhat adına e, olabiliyor. Niçin o, o sağlamda ben sakat doğdum vesaire gibi şeyler de bunun içerisine giriyor. Yani Cenab-ı verdiğin her bir nimet vertebesi ayrı ayrı teşekkür gerektiriyor. Yani insan yoktu, var edildi. Bu önemli bir şey. Varlıkta kalmadı, taş toprak da yapılmadı, bitki de olmadı. Hayvan da bırakılmadı, insan olarak yaratıldı. İnsan olarak hayatının birçok evresini sağlıklı geçirdi, varlıklı geçirdi. Bazı dönemlerde işte yeterince varlıklı olmadı ve yeterince sağlıklı olmadı veya sağlık ondan geri alındı bir şekilde. Bunların hiçbiri insanların itiraz edebileceği bir nokta değil. Çünkü verilenlere mi kelifes, daha başka, daha yüksek şeyler verilmiş olan insanlara bakarak benim için yok deme e, gibi bir. Hakkımız yok. Çünkü biz misafiriz. Yokluktan varlığa, varlıktan hayata, hayattan bu kadar duygulara, cihazata, sonra insanda akla fikre, kalbe e, ve önümüze açılan birçok sofralara malik olduk. Hepsi ayrı ayrı ayrı teşekkür istiyor. Ama insan zaman zaman böyle bir e, yüzsüzlükle, edepsizlikle karşılık verebiliyor. Dolayısıyla insan nimet cihetinde kendinden aşağıdakilere bakmak durumunda başkalarına verilmeyen nice şeyler bana verildi diye mesela bitkilere bakıp bana hayat vermiş, hayvanlara bakıp bana ayrıca akıl vermişti. insan düşünmesi lazım varlık aşamalar açısından. Diğer açıdan da sosyal statü açısından da bir kendisinin, insan kendisinden aşağıdakilere baktığı zaman birçok nimetler açısından birçoklarından üst seviyede olduğunu görecek. Böylece şükür ve minnet hisleri, memnuniyet hissi özellikle insanda ve sahip olduklarının kıymetini bilmek takdir etmek hissi olacak. Bu da insanlarda e, huzurun, saadetin anahtarı hükmünde. Yoksa hep yukarıya baksa hep kendisine yukarıda insanlar olacağı için her mevkide insan sürekli sıkıntı ve rahatsızlık içerisinde olacak. Dünyayı huzuru da kaçıracak. Akirete ait huzur zaten kaçacak böyle bir edepsiz bir bakış açısıyla. Evet. Hem en cüzi işlerde de Hem en işlerde de hırsın suyu tesiri hissedilebilir. Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırs ile ilha eden dilenciden istiskal edip vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Evet. Bu insanın vicdani bir kanaat. Birisi gelip ısrarla ver ver, ver diye yüzsüz bir şekilde istediği zaman ısrarla yapışkan bir şekilde istediği zaman sen vermek istemiyor. Ama boynunu böküp elini uzatıp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 Bu da önemli. Yani demek ki uyku için bile hırs insan uykusunu gideriyor. Maksadın aksıyla tokatıyor. Yani insan hırsa, hırsla bir iş yaptığı zaman. Hem mesela mühim bir netice için birisini hırs ile beklersin. Aman gelmedi aman gelmedi deyip en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin. Bir dakika sonra adam gelir. Fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Evet. Hırs, sonucu da bekletmiyor insana. Acelecilik veriyor. Dolayısıyla acelecilik felası ile insan çok zaman kaybediyor. Beklediği her dakika onun için bir azap hükmüne geçiyor. Dolayısıyla sabrı tükeniyor ve bırakıp gidiyoruz Halbuki birkaç dakika beklese beklediği o mühim netice hasıl olacak. Ve çok büyük bir menfaat elde edecek. Şu hadisatın sırrı şudur ki. Nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırına tereddüb eder. Yani ekmek birden ekmek olmuyor. Onun arkasında çok çeşitli aşamalar, kademeler var. Tarlası var, çiftçiliği var, harmanı var, değirmeni var, fırını var. Böyle aşamalardan geçerek ekmek oluyor. Buğday. Öyle de tertip eşyada bir teenni hikmet vardır. Cana bakın yarattığı her eşyada bu tarz bir hikmet aşamaları var hırs sebebiyle ile hareket etmediği için o tertipli eşyadaki manevi basamaklara mürat etmez. Hırslı olunca insan bu basamaklar üçer beşer atlayarak çıkmak istiyor ama ayakları sağlam basmadığı ve her mertebenin hakkını vermediği için kayıp düşüyor. Ya atlar düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır maksada çıkamaz. Evet. Hırs insanı böyle yapıyor. Böyle olunca da insan başarılı olamıyor. Başarılı olamayınca da Hırsı daha da ziyadeleşiyor ve o işten vazgeçiyor insan. Birçok insan da bu var. Yani mevcut işine kanaat etmediği için o işinden oluyoruz. Başka işlerde de aynı kanaatsizlikle sonuca ulaşamıyoruz ve perişan bir hayat yaşayıp gidiyoruz. Yani işsiz güçsüz insanların çoğu hırsız insanlar değil belki hırsı çok yüksek olan insanlar. Yani kanaatsiz insanlar çok zaman. Dolayısıyla yani bir sonucu elde etmek istiyorsa insanın belli yani bir tohum atıp bir sene beklemek, bir ağaçsa bazı ağaçlarda meyve alabilmek için on sene beklemek gerekebiliyor. Yani Cenab-ı koymuş olduğu kanunlar var. Dolayısıyla insanın da bir sonuç almak istediğinde bu tarz bir e, sabır ve sebatla ve metanetle bekleme periyoduna Cenab-ı Hakın koymuş olduğu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 hırs işte böyle insanın başını döndüren, sarhoş eden bir şey. Dolayısıyla hırs da insanlığa böyle muzır neticeler veriyor. İnsan zarar ediyor hırsla. Madem hırs bu kadar zararlı, hem de helal haram demeyecek şekilde hırslı bir şekilde dünyaya sarılmak çok çok daha zararlı. Evet. Nasıl oluyor da erkan-ı imaniyenin mühim bir rütbü olan zekatı hırs yolunda terk ediyorsunuz? Yani İslamiyet'in en temel sütunlarından biri de rızktır. Fakat işte dünya hırsı buna da mani oluyor. Zekatı vermek ağır geliyor. Halbuki zekat her şahıs için sebebi bereket ve dafi dafi beliyattır. Herkes için zekat sebebi bereket. Yani Cenab-ı vermiş olduğu nimetlerin bereketi artıyor. Daha az bir malla daha insan rahat yaşayabiliyor. Feyzi artıyor. Dafi beliyattır. Yani belaların define vesiledir. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak. Ya lüzumsuz yerlere verecektir. Ya bir musibet gelip alacaktır. Evet. Bu da çok önemli. Yani Cenab-ı Hak o zekat kadar malı ya kendi gönlümüzle veririz ya da Gönülsüz bir şekilde veririz. İşte başımıza bir bela bir musibet, bir hastalık gelir. O kadar mal elimizden çıkar. Cenab-ı Hak bunu başkalarına yazmış. Bizim kendi malımız değil o. Bu da elimizden çıkacaktır. Ya gönüllü veririz ya gönülsüz. Hakikatli bir rüyayı hayaliye birinci haribu 5 beşinci senesinde bir acip rüyada benden soruldu. Müslümanlara gelen bu açlık... Bu zayiat-ı maliye ve meşakkat-ı bedeniye nedendir? Birinci yani Dünya Savaşı'nın çok acayip şeyler oldu. İnsanlar çok dehşetli belalar çekti, açlıklar çekti, meşakkatler çekti. Bunun sebebi ne? Kader açısından. Yani Dünya Savaşı'nın çok sebepleri söylenebilir ama bir de kader açısından sebepler ve sonuçlarına bakmak lazım. Rüyada demiştim. Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir veya bir kısım maldan 40'ta bir. Kendi verdiği malından birisini bizden istedi. Ta bize fakir fukaranın duasını kazandırsın ve kin ve hasetlerini men etsin. Bu onda bir. Her sene verdiği buğday gibi mallardan onda bir. Kırkta bir de. Yani eskiden verdiği kırktan ki her senede galiben ve la kal rüb ticari ve nesli hayvani o kırktan taze olarak on adet verir. Evet. Kendi verdiğim malından Cenab-ı Hak işte ondan ya da kırktan birisini bizden istedi. Yani Allah veriyor bize. Veren Allah. Bundan onda birini ya da kırktan birini fakir kullarıma verin diyor. Kendi verdiğim malından birisini bizden istedi. Ta bize fakir fukaranın duasını kazanırsın. Böyle yapmakla da fakir fukara bize duacı olsun. Ve kin ve hasetlerini men etsin. Bizu elimizdekilere kin ve nefretle bakmasın. Kıskançlıkla bakmasın, hasetle bakmasın. Dolayısıyla hem bize dua kazandırıyor hem de bizi koruyor manevi olarak. Biz hırsımız için tamakarlık edip vermedik. Cenab-ı Hak müterakim zekatını 40'da 9, 10'da 8'ini aldı. Yani i̇şte dünya Savaşı'ndan evvel demek ki bu konuda ciddi oranda bir zekata riayetsizlik söz konusu olmuş. Onun için böyle umumi... E, Suçlar umumi bir ceza gerektirir. Böyle bir cezayla karşılaşmışız. Cenab-ı Hak birikmiş zekatını aldı. Kırkta otuz onda sekiz. Böyle bir sefalet ve zayiatı mali ve kıtlık söz konusu oldu. Açlıkla terbiye edilmiş olduk. ya. Hem her senede yalnız bir ayda yetmiş hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz nefsimize acıdık. Muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak ceza olarak 70 cihetli belalı bir nevi orucu beş sene cebren bize tutturdu. İlk oruçta da bir gevşeklik söz konusu olmuş. Cenab-ı Hak o 70 hikmetli bir açlık bizden istemişti. Bizim için yine. Biz güya nefsimizi acıdık. Bu muvakkat ve lezzetli açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak 70 cihette belalı bir nevi orucu tutturdu. Kıtlık vasıtasıyla. Hem 24 saatte bir tek saati hoş ve ulvi, nurani, faydeli bir nevi talimat-ı bizden istedi. Cenab-ı talimatıdır namaz. Günde 5 defa Toplam bir saat hoş nurani, Cenab-ı Hakın huzurunda bulmanın e, tadı ve lezzetiyle insanın yapması gereken bir vadet. Cenab-ı Hak bunu bizden istedi. Biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak onun olarak beş sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı demiştim. Evet, Üstad da böyle cevap veriyor. Sonra ayıldım, düşündüm, anladım ki... O rüyayı de pek miyim bir hakikat vardır. Yani Cenab-ı Hak bir emir vermişse o karşı koymanın imkan ve ihtimali yok. Yani ya doğrudan verirsiniz ya da bir şekilde Cenab-ı Hak onu alır ve yaptırır. Yani mesela nefsimizi acıdığımız zorumuza gittiği için namaz kılmazsak Cenab-ı Hak öyle şeyler başımıza getirir ki o namaz çok e, hafif kalır onun yanında. O, oruç için de aynı şey geçer. Nefsimizi acırız güya tutmayız ama Cenab-ı Hakk'ın bir şekilde öyle bir e, açlık elemi çektirir ki tokken bile aç kalabiliriz. Gözümüzün olduğu halde, önde olduğu halde yemeyebiliriz bazı hastalıklarda olduğu gibi. Evet. Dolayısıyla biz biliyoruz ki her şey Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun sevk ve idaresiyle oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın muhalefet ederek, hatta isyan ederek sen nasıl huzurlu rahat olabilir ki? Sen bunu düşünmesi lazım. İşte Cenab-ı Hak bu şekilde zalimlerin eliyle yapmadığımız, ihmal ettiğimiz ibadetlerin karşılığı olarak cezayı çarptırmış. 25. Sözde medeniyetle hükmü Kuran'i muvazene bahsinde ispatı beyan edildiği üzere Beşerin hayat içtimaiyesinde bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın menşe'yi iki kelimedir. Evet. Toplum hayatındaki bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın o karışıklıkların menşe iki kelimedir. Birisi ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Çok bencilce bir duygu bu yani. Bu bencilce duygu öldürülmedikçe, terbiye edilmedikçe toplum hayatında e, selamet mümkün değil. Ne bir ailede ne de bütün toplumda. Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Birisi bu. İkincisi sen çalış ben yiyeyim. Başkasının sırtından geçinmek. Parazit. Düşüncesi. Bu iki kelimeyi de idame eden. Ceryan riba ve terki zekattır. Bunu devam ettiren de bu. Ceryan riba. Yani faizin işlerlik kazanması. Niye? Çünkü parayı veriyor. Kılını kıpırdatmanın dünyanın malını kazanıyor. Çalışanların sırtından. Bu çok dehşetli bir sosyal yara aslında. Beter ki zekattır. Zekat düşüncesi insanı manevi olarak da terbiye ediyor. Yani malın bir kısmını başkalarına verebilme duygusu bile insan bencillik duygusunu törpülüyor habire. Bu da toplum hayat için oldukça önemli ki hastalığa deva alıyor. Demek ki riba terk edilecek yani faiz kaldırılacak ortadan. Ve zekat da umumileşecek ki toplum hayatında huzur ve rahat bulunabilsin. Bu iki müthiş maraz içtimai tedavi edecek tek çare zekatın bir düstur umumi suretinde icrası ile vücub zekat ve hurmeti ribadır. Evet, zekat umumi bir düstur olduğunda yani bütün topluma mal olduğunda ortada aç ve sifil kimse kalmayacaktır. Dolayısıyla toplumdaki gerilimler sona erecektir. Faiz de ortadan kalktığında... İşte sen çalış ben yiyeyim tarzında bir e, uygulama son bulacaktır. Oysa çalışan karına ortak olacak hisseder olacaktır. Hem değil yalnız eşhasta ve hususi cemaatlerde belki umum nev beşerin salit hayatı için en mühim bir rükün belki devamı hayatı insani için en mühim bir direk zekattır. Yani sadece bir insan için değil veya bir kısım insanlar için değil. Bütün insanlık içinde en mühim bir rükün dünya saadeti için zekattır. Bir direk hükmünde. Çünkü beşerde havas ve avam iki tabaka var. Yani zengin ve fakir diyebileceğimiz alt tabaka üst tabaka diyebileceğimiz iki tabaka var. Havastan avama merhamet ve ihsan ve avamdan havasa karşı hürmet ve itaatı temin edecek zekattır. Yani Toplumaya hayat ancak böyle huzur bulabilir. Yani üst tabak alt tabakaya karşı merhametle Onların elinden tutmakla, yardımlarına koşmakla, alt tabaka da üst tabakaya karşı hürmet ve saygı ve itaatle karşılık verdiğinde ancak toplumda bu alt üst tabaka arasındaki gerilim sıkıntı ortadan kalkar. Yoksa yukarıdan avamın başına zulüm ve tahakküm ener, avamdan zenginlere karşı kin ve isyan çıkar. İki tabakayı beşer daimi bir mücadeleyi maneviyede bir keşmekeş ihtilafta bulunur. Gele gele ta Rusya'da olduğu gibi say ve sermaye mücadelesi suretinde boğuşmaya başlar. Yani Özellikle son birkaç asır bu boğuşmalara sahne oldu. Emek ve sermaye mücadelesi suretinde. Ey ehli kerem ve vicdan ve ey ehli sehavet ve ihsan. İnsanlar zekat namını olmazsa üç zararı var. Yani... İnsan vicdan sahibi, kerem sahibi, cömert. İnsanda bulunmak istiyor ama bunu zekat namına yapılması lazım. Zekat namı dışında da yapılabiliyor bu tarz yardımlar. Ama eğer zekat ünvanı altında yapılırsa üç zararı var. Bazında faydasız gider. Çünkü Allah namına vermediğin için manen minnet ediyorsun. Bir çare fakiri minnet esareti altında bırakıyorsun. Yani fakire zekat namı altında çıkarıp para vermek, mal vermek... O insanı minnet altında bırakmaktır yani. Ezmektir bir anlamda. Çünkü kendi namına veriyorsun. Halbuki Allah namına verdiğin için kardeşim. Al, benim malımda senin hakkın varmış. Cenab-ı Hak zekat namı altında bunu sana vermemi istiyor. Buyur bu senin hakkın. Ayrıca beni bu yükten kurtardığı için teşekkür ederim manasını yaşaması gerekiyor. Zekatta insanın böyle olması zekat zekat olmuyor zaten. Dolayısıyla başa kalkma alanı minnet altında, minnet esareti altında bırakma gibi durum söz konusu olmuyor. Ama Allah namına değil, kendi namına veren bir insan manen minnet ediyoruz. Bir çare fakiri de minnet altında bırakıyoruz. Bu ciddi bir zarar. Hem makbul olan duasından mahrum kalıyorsun. Böyle yani işte dediğim tarzda Allah'ın verdiği malı bu maldan fakirin hakkını fakire böyle bir duyguyla Bismillah deyip verdiği zaman insan kaç taraftan da makbul bir dua alıyor. Ama kendi namına verirse bu tepeden e, bakışla vermiş bir e, nimet olduğu için, bir ihsan, ikram olduğu için bu kaç tarafta bir kin ve nefreti bile uyandırabiliyor. Dua etmiyor. Hem hakikaten Cenab-ı Hakk'ın malını ibadına vermek için bir tevziyat memuru olduğun halde kendine sahibi mal zannedip bir küfran nimet ediyorsun. En enteresanı da bu. Biz bir teziyat memuru gibiyiz. Yani bize bir şey verilmiş dağıtım memuru gibi alıp bir başkasına veriyoruz. Bizim olmayan bir şey. Emanetimize bize verilmiş filana ver diye onun için veriyoruz. Zekat da böyle bir şey. Cenab-ı Hak bize vermiş ki birilerine ulaştıralım diye fakir fıkara. Biz böyle bir teziyat memuruyuz yani. Bize ait bir mal değil. Bize verilmiş. Bunu yerine ulaştırma gibi bir durumumuz söz konusu fakat kendimizi sahibi mal zannedip bir küfran nimet ediyoruz bu benimdir bak ben veriyorum bunu tarzındaki bir yaklaşım Cenab-ı Hakk'ın malını gasp etmektir dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın mal verdiğini de kabul etmiyor Allah sana Allah'ın bize verdiğini kabul etmiyor ben sana kendi, kendi güç ve kuvvetimle bunu elde ettim sahip oldum düşüncesi olursa insanda Cenab-ı Hakk'ın onu sana verdiğini inkar etmiş oluyorsun bunun adı nankörlük Dolayısıyla vereceksen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiğini Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği insanlara ulaştırman. Fakir fukur ulaştırman için bir teziyat memur hükmünde kendini görmen gerekiyor. Yoksa önemli bir nankörlük numunesi sergilemiş oluyor insan. Eğer zekat namına versen Cenab-ı Hak namına verdiğin için bir sevap kazanıyorsun. Bir şükranı nimet gösteriyorsun. Ya Allah bana verdi ben de başkalarına veriyorum diye. Çünkü her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Allah bana mal verdi. Ben de bir kısmını fakir fukaraya veriyorum şeklinde. Bir şükran belirtisi olarak yapıyor. O muhtaç adam dahi sana tabaspus etmeye mecbur olmadığı için Allah'ın namına verdiğini bilen karşı tarafta senin eline eteğini öpmek ve sana yaltaklanmak durumunda kalmıyor. Bunun için izzet-i nefsi kırılmaz ve duası senin hakkında makbul olur.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 hem ihlası hem makbul bir duayı kazanmak nerede Evet Subhanak elayke ma la na'lemte <feyyat> inneke entel alimul hakim Allahummsalli ve sellim ala sayyidina Muhammedillezi qala elmu'minu lilmu'mini kalbunan mahsusun mahsus yasidu ba'da wa qala elqanatu kenzun layefna wa ala ali ve sahbi ecme'in amin El